Perişan Berişan FM Perişan FM. FM Türkiye radyolar, Türkiye radyolar Kurslar, monitor, Perişan, Perişan, Perişan FM Perişan FM Perişan FM Sosno Sosno Sosno Dünya Ayasınlar Dünya Dünya Diyosno Perişan FM Perişan Haber Haber, haber. Türkiye Radyo'nun tek arkası öbür gün komedi program Perişan Efendi'ler. Sevgiler, saygılar, hürmetler, dinleyiciler şimdi Perişan haber merkezinde hazırlanan haber bültenini sunuyoruz. Per per per perişan haber, haber, haber. Bu haber hiçbir yerde yok. Kars'taki ucube heykel tartışmasında şok gelişme. Dinleyiciler, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Kars'taki tarihi mekana yapılan garip heykele ucube dedi mi demedi mi tartışmaları devam ederken Perişan Efem haber merkezi olayın gerçek boyutunu ortaya çıkardı dinleyiciler. Perişan Efem haber merkezi muhabirlerinin dikkatli araştırmaları sonucu Başbakan'ın Kars'taki heykele ucu ve demediği söz konusu konuşması sırasında heykel o kadar büyük ki ucu belli değil dediği fakat bazı medya organlarının cümledeki ucu belli değil lafını cımbızlayarak içinden sadece ucu beyi alarak olayı çarpıttığını ortaya çıkardı. Be -be -be -be -be haber, haber, haber. Bu haber yalnızca sadece bir tek Perşembe efendi. Çok çok çok flash flash flash son dakika son dakika son dakika ha, hadi ya hadi ya hadi ya yapma yapma yapma hadi ya yapma yapma. <gülüyor> Galatasaray'ın yeni stadyumu Türk Telekom Aranan'ın açılışındaki protestonun arkasından Fenerbahçe taraftarı çıktı. <gülüyor> Şimdi Galatasaray'ın yeni stadyumu Türk Telekom Aranan'ın açılışında başbakanı protesto eden taraftarların Galatasaraylı değil. Fenerbahçeli olduğu anlaşıldı. Stada konulan MOBES'e kameralarını inceleyen emniyet yetkilileri, protestoyu başlatan ve devam ettiren grubun stada Galatasaray formasıyla gelen yüz kadar Fenerbahçeli taraftar olduğunu açıkladı dinleyiciler. Olayın anlaşılmasından sonra haber merkezimize açıklama yapan ve protestoyu başlatan Fenerbahçeli Fahri Bahri isimli taraftar, başbakanımızı seviyoruz ancak kendisi Fenerbahçeli olduğu halde Galatasaray'a stat yaptırdı. Stat yaptıracaksa bize yaptırsaydı, bir Fenerbahçe olarak bunu kendime ve başbakana getiremedim. Bu nasıl Fenerbahçelilik diyerek protestoyu başlattığını ve olayların işte bu şekilde geliştiğini söyledi dinleyiciler. Per haber, haber, haber Bu haber de sadece Perişan FM haber de. Olay olay olay şok şok şok flash flash olay. Türkiye Sarhoşlar Şarapçılar ve Fondipçiler Federasyonu'ndan sahillerdeki yeni içki uygulamasına tam destek. Dinleyiciler hükümetin içki içilecek yerlerle ilgili getirdiği yeni düzenlemeler bazı kesimlerce içkiye yasaklanıyor. artık adam akıllı kafayı çekemeyeceğiz, yaşam tarzımıza müdahale ediliyor şeklinde yorumlanırken Türkiye Sarhoşlar Şarapçılar ve Fondipçiler Federasyonu adına bir grup bu gece gece yarısı Taksim arasına çelek koyarak hükümete tam destek verdi dinleyiciler. <gülüyor> Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanıp Taksim Anıtı'na doğru yürüyen Sarhoşlar, Şarapçılar ve Fondipçiler Federasyonu'na bağlı 150 kişilik grup, ayakta durmakta zorlandıkları halde Allah'a şükür içkimizi içiyoruz, en ufak bir müdahale edenimiz yok, hık. Biz içiyoruz ama gençleri alkolden uzak tutacak bu uygulamayı destekliyoruz, hık. Yani sarhoşuz ama yapılan bu yararlı uygulamayı görmezden gelemeyecek kadar da sarhoş değiliz diyerek hık dediler dinleyiciler. Vatandaşların da desteğini alan grup basın açıklamasından sonra dağlamadan olay yerinde sızıp geceyi meydanda geçirdiler dinleyiciler. <gülüyor> Bu haber de başka yerde yok. Bu haber başka yerde var diyen ispatlasın kendisine dört haber bedava. <gülüyor> Türkiye layıktır layık kalacak sloganına telif hakkı istendi. Dinleyiciler Türkiye layıktır layık kalacak sloganını ilk kullanan ve o günden beri kullanım hakkını elinde bulunduran 75 yaşındaki Hakkı Yendi bugün vefat etti. Vefatının ardından basın açıklaması yapan aile fertleri bu slogan dedemize aittir elimizde belge var diyerek bundan sonra bu sloganı kullanacakların kendilerine telif ücreti vermesi için mahkemeye başvurdu dinleyiciler. Perişan haber haber merkezinde hazırlanan haberleri sunduk. Persan FM şu kadar Perişan FM her gün çift saatlerde yalnızca Dünya Radyo'da. Yazan Ben Ömer Pekin, seslendiren Ben Ömer Pekin, teknik yapım Ben Ömer Pekin. Ah <gülüyor> dinleyin dinleyiciler. Bize ulaşmak için www.persanfm.com. Persan FM, Persan FM Dünya Radyo'da, Dünya Radyo'da, FM.